Buongiorno Ankara. Pepe Jam Gourmet Pizan'ın sunduğu modern sabahlarda buluşalım. Buon appetito a Modern sabahlar. O modern sabahlar. Modern sabahlar. Müzik dünyasının sevimli şişkosu Morrissey ve First of the Game Today Radyo 8.27 saat modern sabahlarda faalıyor Çoktay Demirci Kuafeci. Hoş geldiniz efendim Hoş bulduk inaydın. Good morning istiyorum ben de bugün. Oktay, wow. Bir değişiklik olsun. Glasgow'da <gülüyor> adam. Vallahi. <gülüyor> <gülüyor> bir değişiklik olsun. Klasıyla dövdü. Good bila, Oktay, istiyoruz. Duruşun yeter kardeşim benim. Teşekkür ederim Hatta çok kardeşıma kadar gider yani. Oktay Demirci'den duruş kuyruğu. E, bu arada Morisei sen şişko dedin ama yarın öbür gün geliyor biliyorsun Morisei. Gelsin Çok Radyoya Radyoya şey de, dükkanda ağırlarız vallahi. Radyo mu gelecek abi? Önce radyoya oradan dükkana uğrarım Çünkü dedi. Çünkü bugün radyoda misafirlerimiz olacak ya. Evet genç, arkadaşlarımız, genç arkadaşlarımız derken baya baya genç arkadaşlarımız olacak. Ondan hareketlerinize Bize... hayva tavırlarınıza dikkat edin. Uzun zamandan beri ilk defa radyo yönetiminden ciddi bir uyarı geldi. Çocuklar gelecek <gülüyor> halinize tavrınıza dikkat, dikkat edin, edin dedi. Yani sen mesela iyi ki gömlek giymemesin. Niye? Yine açacaktın gömleği falan. Ha, evet evet öyle ben özellikle Petiteyi düğmeli düğmeli mümeli bir şeyler giymedim ki. Yani böyle abiyesiyle ön plana çıkacak çocukların e, göz zevkinde ya da ileriki yıllarında onlarda e, tahribat yaratacak herhangi bir şeye meydan vermeyin. Hoş geldiniz isterseniz e, gündeme geçmeden önce ben şöyle geldiğimde bir Hürriyet Gazetesi'nin internet sayfasına baktım. Evet evet. Ondan sonra orada böyle e, foto analiz vardı. Tamam. Onunla bir başlayalım isterseniz. Ne Olursunuz? olmuş? Türkiye'nin en gözde mekanları biliyorsunuz ee... Hürriyet gazetesinde haftalarca üst üste. İstanbul dışında hı hı. en popüler bir numaralı mekan çıktık. Bakalım. Yani bu listede de varızdır. Ben sürpriz olsun diye şey yaptım. Ee, beraber bakalım. bakalım. bakalım. Tamam, bakalım. Ee, Hepsinin bakacağız. Ee, bayağı var gibi duruyor çünkü orada bak, baktım. Yani bir numaradır sponsorumuz vardır. Ee, ee, bir, ben bir, öyle düşünüyorum. Bir ben numara... evet Pepper Jam vardır diyor. Ada Pazarı hakiki Rumeli köftecisi. Ee, Çok o, güzeldir bir abi. Bir şey söyleyeceğim. Ada Pazarında da Rumeli köftecisi. Yani, nasıl yani Ada Pazarı Rumeli'den yani Rumeli Köftecisi. Demek ki bir illa... göçmen köftecinin açtığı dükkan zaman içerisinde ne yapıyor? Köfteciye et... dönüşüyor. Köfteciye dönüşüyor ve hak ettiği değeri buluyor. <gülüyor> evet Aksaray, e, Kurtuluş, pile. Evet, kurtuluş e, Pide. Evet Kurtuluş Pide Erzeti'ye benziyor. Burada fotoğraflar da var. Bir pideci, bir köfteci. Ve Bayburt'ta Bayvurt Aa Bayburt'ta şey mi? E, gümüşhane kömeci mi? Yok şey baya döner Dönerci ha, et. Lezzetliydi böyle Hiç adı yazmıyor evet, mu? yavaş yavaş yaklaşıyor herhalde Ankara Gamajero ama Acarhan Bilecik Bilecik, ha, Bilecik evet Sandıklar açılmaya başlandı Oktay vallahi sandık keyfi sabah sabah Bir şey diyeceğim ben yani sizin heyecanınızdan Ben listeyi de anlamıyorum Bilecik'te ne? Bilecik. Yine döner mi? Ne? Et, Bilecik ne? Et. Her lokanta. Söylemiyorsun. Lokanta ismini söyleme canım. Bu altı ne? restoran Bolu'da. Tamam. Bu ne? Da, Nesi nasıl? Diye bu neye benziyor? Ne olabilir o? Mantıya benziyor ama tam da mantı gibi Valla oktay bir, üstüne yoğurtlu. yoğurt dökmüşler. Biraz tamam. kırmızı tereyağlı pul biber, yanında da ayran var. Bol köpüklü. Evet. Burada iki abimizi görüyoruz Diyarbakır'da. Onur Ocakbaşı. Ocak. Donatmışlar. Masa... Arkası manzara mı? Duvar mı ya? Duvar. Falan. Duvarda da takvim var. Duvarda da şey var. Lütfen burada sigara içmeyin. İçenlerin cezası çok ağır bir şekilde cezal. Evet. Ben arkayı orman gibi görüyorum çünkü. Yok orman değil hocam. O duvar. Yenisi geliyor. Herhalde burada. Gamajero mu? Aydın Tavacer Edirne. O da... Aydın, ama, tamam. Aydın'da Tavacıyer Edirne mi? Edirne'de Aydın Tavacıyer mi? Edirne'de Aydın Tavacıyer. Ya işte insanda bu tür... Bak mesela yanlış anladın virgül yanlış yere koydun. Aydın'a mı gideceksin? Hop Aydın'da Edirne Tavacıyer. Ama ne oldu? Edirne'de Aydın Tavacıyer. Yani ne oldu? Şu anda Oktay'da işaretle şu farz <gülüyor> <Sesini> biraz kızarmış. <gülüyor> falan benim sesimi niye kısıyorsunuz çatlama ya? Çatlama patlama oluyor Fahir'im ya. ya. Bırak patlasın Bence çatlasın. çatlama patlama ben şimdi onu Kıskançlıktan oluyordur o kıskançlıktan. Bence söylediklerinden rahatsız oldu ve teknik bir sıkıntı gibi gösteriyor. Ben niye rahatsız olayım canım? Aa gayet de güzel. Anlamadı. Anladım evet. anladım söylediklerinden. Rahatsız <gülüyor> oldu olamadı. Ben rahatsız olmam. Rahatsız ederim. Ee, Eskişehir'e geldik. Yavaş yavaş Ankara'ya yaklaşıyoruz. Yani. Eskişehir'de çiğ börekçi mi? Yok. Ya Pepper Jam'ı göreceğiz. Ya da e, ismini veremediğimiz kendi restoranımızı Eskişehir Fahrettin Usta tarihi Balaban Kebap diyoruz. Aa, Balaban Balaban Kebap. Ben size kaç kere dedim abi Balaban Kebap koyalım şuraya diye. Ya bir Balaban Kebap. Balaban Kebap nasıl? İşte öyle tam fotoğrafta fotoğraf gördüğün gibi. gibi. Burada bir somon var. Gaziantep'te Boğazköy adlı restoranda. Tamam. Ee, o da güzele benziyor. Demek ki bunlar acaba... Şey mi uzun bir liste mi ya ya da sonlarına geldik? Uzun bir liste bayağı giresun şoray balık balıkçı mı? Evet karşı ilk efendim? onda yoktuk. <gülüyor> evet ilk onda yokmuşuz. Demek ki gene yöresel bir takım dengeleri gözlemek. Program için. içerisinde yer yer devam edelim. Evet, sonra devam eder. Belki ekliyorlardır liste. Bu bize bir moral olsun. Bu da yani bir şey olsun hakikaten. Yani bu listede kesin varızdır da. Daha Neredeyiz onu bulamadık. Alfabetik olarak. Evet yani çünkü Ankara yok. Ankara Hı -hı. olsa kesin... Bir de ilk onda olmayabilir mi? Yani 10 tane yer yemek ismi vardı da... Yok zaten yemek bu Plaka'ya mi? göre Oktay. Ha, evet göre. çünkü evet, bana evet da abi çok geldim. mantıklı. Bilecik falan en başlardaydı çünkü. Bayburt, evet. Bilecik. ve bunlar hep... Doğru valla bravo fire. En Teşekkür son Eskişehir. Hop. Giresun. Giresun. Bayağı evet, iyi Plaka'yı. Evet. Bir başına bakar mısın? Belki Ankara... Yani bu şeymiş. Değil, değil mi? Yöresel lokantalar üstünden. Ya yöresel ha. değil de ülkemiz Ama galiba. de yöresel şeyler var. Var. Kıddık var mesela. Ee... Kendimiz ekmeğin içine koyuyoruz. Onu kattığımız için. Ee, doğru abi. İstediğin şeyi koyabiliyorsun ekmeğin içine. Kat, Fay, biz de keşke değil fotoğrafını çekseydik ya. Evet Çok ya. güzel nohutumuz turşumuzu yerken. E, nohutumuzu turşumuzu yerken orada, orada personel yemeği olabilir mi bu listenin fotoğrafları Ege? Olabilir. Aslında personel yemeği diye bir restoran olsa ne kadar güzel olur. Bugün ne çıktı personelle diye soracaklar. Herkes oranın personeliymiş gibi ve kendi alıyorsun. Herkes personelmiş gibi kendi kaldırıyorsun tabağını. Kaldırıyorsun. Bu zaten bunu şöyle bir şey olsun. Self servis diye bir evet bence de uygulama olsun. Çünkü kendin alıyorsun. Kendine servis yapıyorsun. İngilizcede self yani hı hı. mesela selfie kendi kendini fotoğrafını çekmek. Self servis kendi kendine servis etmek anlamında. Buyurun efendim biraz da gündeme dönelim. Evet gündeme dönelim. <gülüyor> Sigarayı bırakmak isteyenlere e, devletimiz yardımcı olmaya Heh. devam ediyor. Size ilgilendiren bir haber. Evet. E, 23 Ekim kapıda. 23 Ekim e, 6 günümüz kaldı. Sağlık Bakanlığı sigara bırakmakta kullanılan ilaçları aile sa sağlığı merkezleri ve hastanelerde ücretsiz dağıtma kararı aldı. İlacı alacak kişinin SGK'lı olup olmadığına bakılmayacak resmi verilere göre Türkiye'de yılda 100 bin kişi... Sigara ve nedenlerinden dolayı roket. dolayısıyla her Bakanlık böyle konuşmuyor herhalde değil mi? Nanay diyordur. <gülüyor> Nanay kent diyor canım. O bakanlık herhalde hükümet diliyle Nanayken'teki. Yazılı açıklamada roket diye, diye yazmaz. Nanay kentteki abi. dubleks dairesine taşındı ifadeleri yer alıyor. Her üç kişiden biri de Türkiye'de ney? Taşınmaya elverişli mi? Elverişli bir zemin hazırlayan müptezel. Müptezel. Sigara müptezelik. E yani e, biz Türkiye ortalamasını tutturacağız o zaman. 23'ünden. 23'ünde çünkü Türkiye ortalamasının baya baya üstündeyiz şu anda. Üç katındayız. Evet 3 katındayız. Oktay'la senin bırakman evet. Türkiye ortalamasına yaklaştırıyor. Ama biz onları şey yapıyoruz ya o, o şekil bir şekil. Ya, Oktay sevmiyor böyle şeyler dile getirilmeyi. Biz de sevmiyoruz. Yani ben de sevmiyorum. Çok, Sen eğlenim, çok güzel destek olduğunu şu dakika <gülüyor> itibariyle <gülüyor> çok net anladım. Ben e, Fahim yani, ile girişilecek bu tip ortak eylemlerde... Ee, başarı şansını çok yüksek görmediğimi ortaya söylüyorum. Ben neden böyle? Niye abi niye öyle diyorsun? En son mesela Faiz tatilden sakallı döndüğünde, tamam. oktay kesene kadar ben de bırakıyorum diyip. Ertesi gün ne ben keseceğiz, ne zaman keseceğiz demişti. Bu. Ama o... o yani, yani, sakal ayrı... Sigara ayrı. Programımızda vaktimiz vermekte. Vaktimiz var. Vaktimiz vaktimiz vaktimiz var. Da, <gülüyor> Ayrıyı uzatarak... Şey, çünkü ülkemizde sigara, sakaldan ayrı. dolayı hayatını kaybeden insan sayısı sigaraya oranla... Biraz daha az. Doğru. Az. Doğru. Tabii istatistiksel olarak haklısınız da ben şeyden korkuyorum. yani Birbirinize destek olacağınızı zannederken dolduruşa getirme şansınız da var. Bir de yanınızda dolaştırdığınız benim gibi bir pislik varken... Evet sen e, gerçekten bir pisliksin. Yani e, şunu söyleyeyim. Yani hani ne kadar güzel falan kadar filan güzel, destek olacağını. Vallahi seni o Türkçe'deki telaffuzun 10 numara. Yani bir kere daha ben söylemek <gülüyor> istiyorum radyolarını yeni açanlar için. E, gerçekten Elgökcan e, tam bir pisliksin. Hatta pislik yuvasısın. Çünkü yani sen de bu iki <gülüyor> Sen de hadi tamam ben de geliyorum dedin. Sonra tarih belirlendikten sonra çok, erken, çok erken diyerek evet ne zaman olsun dedik? 23 Haziran olsun diye böyle bir öneriyle Ne kadar güzel bir öneriyle geldin? Bir geldin. Ondan sonra tabii, tabii biz dönüm de noktası 23 Haziran başka en başka konulardan uzun konuştuk. Gün en kısa gece diye mi? O yüzden şimdi e, Fahir bu şeylere gelme. Gazlara gelme mi? evet. Böyle şeyler oluyor. Tam böyle. destek. Herkese de örnek olacak. Bu nifak yuvası bu, bu şey yapmaya çalışıyor. Sürekli baltalayacak. Onun amacı o. Milyon Dış yılda mi bir adam? görülüyor. Ne olabilir? Cape... Ama görüldü mü de tam görülüyor <gülüyor> be. Tam görülüyor. Cape Canaveral deyince ne gidiyor aklıma? Uzay üstü Cape Canaveral Cape Cape Uşak Tire Ekmek Salonu. Çünkü orada da var. <gülüyor> Bakın bu şeyden var, şeyden var mı? Çok güzelmiş. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nden bir açıklama geldi. Dediler ki zamanla hep hep azalırmış sevgiler. Yes. Olsun ama bir yerde esledikten sonra esten sonra vermek lazım. Esten sonra vermezseniz esin ne anlamı kaldı? Es değil kes demiş olur. Haddimize <gülüyor> mi? Vallahi <'ım>, alkış alkış. <gülüyor> Genç arkadaşlarımızla şey olacağız değil mi? Yani radyosunu yeni açmış. Bitik bu, neymiş bu modern Sabahlar diyen adama, "Yok bu başka bir şeymiş bu. <gülüyor> bu ben sabah sadece bir Ağır ben. gelir. Ağır. Sanat programı. Yani. <gülüyor> Küçük bir daha büyüklüğündeki bir kuyruklu yıldız. Evet, pazar günü Mars'ın çok yakınından geçecek. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Çarparsa bir şey Çarparsa ne olur? Çarparsa şey hiç bir Bütün daha dönmemiştir. Bütün dengeler alt üst olur biliyor musun? Hayır. Niye canım? Daha, ama Pazartesi daha kadar borsa, deyince. Hmm. Daha kadar deyince. Bunu çevirir değil mi? Mars mı? Koparır parça koparır valla. Ne Mars'tan parça koparır? Mars'tan da kopan parça lak diye dünyaya. Bizim gözümüze sıçrar. Dünyanın Mars'tan gözüne sıçradı. Çünkü dünya bir mavi nazar boncuğu evreni. Doğru. Tak gözüne süre, gelir ve süre nazara süre geliriz. Oradan, oradan şey yapar. Mi? Mars'tan kopan parça Mars'ın da dengelerini alt üst eder. Onun de, alt üst eder bizi de çünkü yerden seker. Yörüngesini böyle bir, bir buçuk Zemin. santim kaydırsa gitti. Vallahi gitti. Gitti bitti. Yani e... çok büyük ya. Dağ kadar deyince küçük bir dağ deyince sevimli göründü ama. Padişerim. Küçük bir dağ dediğin ne kadar? Mesela Ankara bazında elma dağı mı? Yoksa mesela küçük bir dağ dediğin nasıl böyle sempatik süphan mı? Mesela... Ne bileyim daha ismi gelsin abi Erciyes mi? mesela evet yani, bir dağ Nemrut ismi. mu keyifli ya mesela Ankara yakınlarından diye Elma geliyor senin aklına Elma mı hocam Elma dağ e, tamam işte Ankara ile Elma kaz, kaz Dağları olabilir muhtemel cevap veriyoruz Kaz dağlar mı hmm, Kaz dağları <gülüyor> mesela Kaz dağlarının eteklerinde güzel bir Yerleşim yeri Kaz dağları olan... <gülüyor> yayılır. E valla riskli bir gün. Ne zaman geçecek ona Risk. göre. Var bu programı dinlemek risklidir diye pazar ben. Pazar günü. <gülüyor> yemin ediyorum. Ben size biraz rakamlarla ifade edeyim isterseniz. Lütfen Oktav. Ya bir şey soracağım Oktav. Başka Buyurun. gün olmuyor mu? Pazar olması şart mı? Pazar olacakmış abi ya. Ya ha, pazar, pazar bizim gidiyormuş. bir çünkü şeyimiz var da. Neyiniz var? Çocuğun diş buğdayı var. Aa. Neler koyacaksınız diş buğdayında? Yok canım diş buğdayı nasıl yapılıyor onu öğreneceğiz önce. Diş buğdayı dediğin vereceksin. böyle bir çirkin bir buğdaydan yapılan bir şey var. Ya Bütün kalp... misafirler onun yemek zorunda. <gülüyor> onun güzelini yapamıyorsun yani. Adet <gülüyor> olan şey böyle harçlanmış canım, buğdaydan dedi, şey. bir Bir harçlanmış... şey de, iş, içecek ne var diş buğdayında ya? Ben ona göre şerbet. davet edilmesem şerbet ona göre geliyor. Ayran kola ne alırsınız canım? O istediği... Bence onu açık müfe yapacaksın. O diş buğdayını koyacaksın Gene isteyen alsın ama yanına sen mantıyı koy, böreği ha, koy. Ha işte öyle yaparsan güzel. Mercinek köftesini koy. Mecburen böyle diş buğdayından yer ama sonra güzel güzel şeyler Mecburen yemek yok ya şeye bağlı. Bir de Olmaz fay biraz geç kaldınız mı ya? Biraz e. geç kalmadınız mı? Geliyor. Biraz geç kalma erken geldi. Ya geç kalalım yani çünkü, çünkü dişler devam edeceği dişi, benzer. Gelmedi mi ilk dişi? Ha? İlk dişi çok oldu geleli. İlk dişi oldu canım. O diş değil miymiş yoksa yanlış alarm mıymış? Ya diş de o daha evet. böyle diş gibi görünmüyor. Patlamadı mı? Yani patladı da diş gibi gözükmüyordu. Şimdi mesela böyle tek dişli bir şey olarak duruyor. Öyle yani. Bir de diş buğdayı sadece çocuk çocuklara mı yapılıyor? Mesela 20'lik 20 dişleri çıkan adam niye diş budayı yapmıyor? Bir eğlenceli yani bir şey yok. dişleri çıkmış artık yaşlılarda tamamen son dişte döküldüğünde bir az... de öyle bir diş budayı var. O da rahat rahat <gülüyor> diye yiyor. Veya evet öyle yaşlılarda daha sonra çıkan şeyler oluyor ya, dişler oluyor ya azı dişi falan tekrar geliyor. Nasıl Kaçta hangi yaşta Geliyor bahsedip. geliyor 120'de mi 110'da mı öyle bir şey. Hayır kandırma partisi o. Gel gel gel diye dolaşıyorlar. Biz ona da diş budayı denmesi lazım bence. Ha. Bence sadece çocuklara diş budayı yapılması haksızlık, pozitif haksızlık. ayrımcılık gibi gözüküyor. Soralım isterseniz dinleyicilerimize diş da ne olacak şeyin. diye soralım. Yani diş budayında böyle yere bir güzel bir örtü seriyorsun. Hmm. Ondan sonra ya ya mak maddeler, makas falan filan çocuk şey yapsın diye. Benzin bidon. Efendime söyleyeyim. Ondan sonra neye giderse, mesela makasa gittiğinde ya terzi dersin ya cerrah. Öyle bir şey de var. Ha, oluyor mu o diş budayında cisimlere yaklaşma hadisesi? Bizimleri... Tabii tabii. Neyi alırsa o olacak gibi. Abi, Hayır o zaman abi. güzel bir şeyler koyun. Ne, ne Cisim diyor. olarak. Günaydın efendim. Günaydın. İrem Hanım hoş geldiniz. Ben farklı bir konudan aradım ama. Allah Allah. Allah Allah. Baksın, programda istediğimiz konudan bahsedebiliyoruz. Size her yer zaten e, serbest. İstediğiniz ya, konudan şey, Ben Dişlerimi yaptırdım dediğiniz yani. Devri Devri efendim hayırlı olsun. Hayırlı o zaman istediğimiz diş buğdayı lazım efendim. Hatır, efendim. hatır hatır ısırmanız işte dileğiyle. Yaptırdım ya. Ha Kanada'ya gitmeden önce diyorsunuz. Çünkü Kanada'da diyorsun. çok pahalı fayır. Çok <gülüyor> pahalı. Öyle yamuk Tabii yamuk dişlerle gitmek istemedi. Bana, bana soracak olursanız bir de kuyumcuya uğrayın İrem Hanım. Çünkü altın da çok pahalı kanalada. Ee, Hayır ben öyle hoşlanmıyorum altından da. Olsun siz uğrayın. Bir uğurluyor. tane dişinizi altın yapmanız bence hoşta Hoş, olabilir. Şey. Arkadaşlarla ama komple gittik. İskender yedik söyleme sayıp. Oh yani. onu yaptırdıktan ya. sonra. İnsan, ke ama kendi dişiniz değil. Başka dişli tadını alabilirsiniz evet. mi? Hayır canım kaplama işte. Üzerine yapıldığı için i̇şte hala benim. Dişleri üstünüze mi yaptığınız? <gülüyor> evet, kontrestini aldı bunun dişleri. Öyle bir hayat. Çok güzel olmuş, yakışmış. vallahi doya doya, vallahi ya, ya, süre ya, süre ya, süre. Süre yaşıyorsunuz vallahi Irman'ım. Bunu bunu neden sizde paylaştım ben de bilmiyorum. Belki işte Instagram'a koysaydınız. Biz orada. Vallahi tebrik tamam. ederim. Çok para tuttu İrem hanım ya. Ya Çukurambar'da yaptırdık. Ooo da... kalite mekanda da yaptırmışsınız <gülüyor> ha. Vay. Mekanda iyi hani. Zaten Çukurambar'ın diş doktoru meşhurdur. Meşhur tabii, şey Kaplamacılar orada var. E, Hep Arap turistler kaplamacı. Çukurambar'ı diş e, şey yaptırmaya geliyor. Bir şey diyeceğim Çukurambar'daki Arasta'da mı yaptırdınız İrem Hanım? Arasta çarşısında. Yok şimdi ne? mekan vermeyeyim. Vermeyin de Orada evet ya da hayır diyebilirsiniz. bara girdiğinde zaten hemen kolundan çekiyor. Diş evet. mi? Ağzın dişi mi? Kaplama mı? Köprü mü falan <gülüyor> diye böyle. <gülüyor> Kaplama mı olacak abla diye. İrem <gülüyor> kaç abi. tane kaplattınız? Evet kaç tane yaptırdınız onu da söylüyorum. Altı. Oooo. <gülüyor> Baya para atmanızız yani. Vay bürler. Ağzındaki dişin yarısından fazla neredeyse. Nerede? <gülüyor> evet. <gülüyor> Neyse ya işte olur. Çok Neyse. da büyük. Demek istemiyorsunuz anladığım kadarıyla öyle üzerinde konuşmakta istemiyorsunuz. Tabii canım istemiyorum yani. <gülüyor> ya anladık onu Doğru zaten. Onlar aramış Radyoç'u arıyorlar Raman'ım bir şey yaptığınızı dedim. Yani niye soruyorsunuz? Raman'ım bu kadar ya. övdük daha iyisi sizin olsun demediniz yani aşık olsun. İnsan Değil öyle bir... Mi? Yarım ağızda da olsa evet. söyler efendim ne olacaksa. Hayırlı olsun tabii. E, yarım ağızla bir şey söyleyemiyor o kadar ay, şimdi şu anda. O kadar dişler ki... yeni ki yarım ağız. <gülüyor> Aynen öyle. bir fotoğraf atarım size bir ara. Sağ olun efendim. Geçmiş olsun tekrar. <gülüyor> Hayırlı olsun yeni dişleriniz. İyi günler. Yeni hayatınızda başarılar. Woman Arkadaşlar şu anda yayına giriyoruz. Kesinlikle ses çıkarmıyoruz. Radyo türdesiniz modern sabahlar da var diyor sevgili <gülüyor> dinleyiciler saatimiz 8:49 oldu ve sınıfımızdan ne e, sınıfımızdan Ege. sen de sınıfın bir parçası gibi görünüyordur ha, evet, bence de. hakikaten ben şöyle bir çocuklara bakayım dedim çocuk değil genç faahir nerede diye bakıyorum genç, genç arkadaşlar şurası kaynadım gittim vallahi vallahi kaynadım ha biraz böyle yani çünkü... genç gösteririm ama vallahi e, gençler gelince stüdyoya bir ayrı güzel oluyor hoş geldiniz arkadaşlar. Az önce vardı biz ses çıkarıyor muyduk diye. Şaka yaptı Ege abiniz öyle bir birden ses yükseltilir mi Ege hiç yani sende. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel oldu stüdyomuz ya. Vallahi böyle bir yaşam, bir yaşam, geldi, enerji, yaşam enerjisi geldi. Ruhumuz çekilmişti genç arkadaşlarımızla beraber bir yaşam enerjisi. Kaçta başladınız dersiniz? 8 -8. 8'de, 8'de. 8'de ders mi başlar ya? dokuz buçuk gibi başlasa gene her sabah kaçta kalkıyorsunuz? 7, 7, 7. Servis kaçtı? 6,5 mu? Kaç yaşındasın? 10 yaşındasın ve Altı, buçukta altı buçukta kalkıyor. 6,5'da kalkıyor. Biz geldik 40 yaşımıza hala. Hala 7,5-8 <gülüyor> daha önce kalkabiliyoruz yani. Peki şimdi 5. ve 6. sınıflar değil mi? Evet. Kimler 5? 5. Eller kalktı sevgili dinleyiciler. Eller kalktı evet. burada. Bir de dinleyicilerimiz açıkla bunun bir bir sebebi ziyareti vardır değil mi? Geç evet, fairin yani. borçları yüzünden al <gülüyor> alacaklılar şu anda Okul geldim. taksitlerini ödemediğim için şu anda e, bizden alacaklı olarak geldiler. Fair'ın e, eşine, dostuna, çocuğunun okul masraflarını karşılayacağım diye söz verdiği bütün mağdur aileler <gülüyor> <gülüyor> bu taksitlerimize <saat gülüyor> gerçekleştiriyorlar. Da. Bugün OTTÜ Koleji e, genç arkadaşlarımız 5. ve 6. sınıflardan bir yayın dünyası nasıl oluyor diye e, bizi ziyarete geldiler. Sizler sınıflarınızın en çalışkanları mısınız? Yoksa tek bir sınıf mısınız? Hayır, radyo iletişim, radyo iletişim ha, topluluğu. Iletişim topluluğu. topluluğu yani. ha, topluluk hmm. olarak. Mesela hmm. şeyler inşaat toplulukları da yan tarafta şantiyeye gittiler falan. Siz bence en güzel topluluğa geçmişsiniz. Seviyor musunuz radyo dinlemeyi? Evet. Hala dinleyen var mı radyo? Aa, ne güzel. Ben ne şeyi fark ediyorum da... Hiç ...bazı evlerde artık radyo yok. Herkes internetten falan dinliyor radyoları da... ...siz bayağı radyoyu kullanıyorsunuz. Evet. Ne güzel. Müzikle ilgileniyor musunuz? Evet. evet. Ben de birden kaptırdım kendimi. Hakikaten. Faiz Şimdi... Ee... Bizim benim iki tane kızım var. Fahir'in şeyi var. Neyi Oğlu var, var bir şeyi tane. Şey var ne demek canım? Oktay'ın çocuğu. İsterseniz hep birlikte. O <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne, hep birlikte ne yapacağız? O, o tarafa Oktay... gelsinlerse istediği gönlü olsun. <gülüyor> Çok güzel görünüyorsunuz siz ya. Çok teşekkür ederiz Oktay. Vallahi de paylaşacağım şimdi o fotoğrafı. Bizim sosyal medya sorumlumuz. <gülüyor> ne yapıyor peki radyo iletişim topluluğu? Neler yapıyor? Kim cevap vermek ister? Buyurun. Parmaklar havada sevgililer. Parmak kaldıran, evet. Okulda biz radyo programları falan yapıyoruz. Önce ismini Şöyle, ismini bir öğrenelim. Sen duyuyor musun noktadan? Sen duyuyorum. Ben, ben duyuyorum. Ya ama ben, ben, ben şuradan şey alayım. Yani. Sen biraz uzaklaşırsan senin mikrofonunu açalım biraz. Heh, sevgili dinleyiciler, siz de e, bu genç arkadaşlarımıza. Soru sormak istiyorsanız bize iletebilirsiniz ee, anında çünkü soruları cevaplıyorlar. Evet. Mesela şu anda bir soru soruldu evet. <gülüyor> hemen parmaklar kalktı nefis bir ortam var burada. Evet. Faire beyefendi genç evet. arkadaşımızı genç arkadaşımızı tanıyabilir e, şey. miyiz? Adınızı alabilir miyiz? Benim? Evet tabi siz. Genel olarak. Akın Boskurt. Akın Bozkurt. Akın Bozkurt. Evet bize radyo kulübü radyo kulübü değil. E... Kaçıncı sınıfsın? Altın, altıncı sınıfsın. Tamam. Ne niye? yapıyor? Arkında niye kart? Arkı sen de niye kart var? Bu ba başkan mu? mısın sen? Bu başkan değilim. Bununla yemek yiyoruz. Bunla, bununla Aa, yemek yiyoruz. Tamam. Kartın gitti. Açsın. <gülüyor> Su yok. Yemek kartı. Tamam. tamam. Ne var bugün yemek? Hiç hiç. Hocam siz biliyor musunuz biz. Çünkü onda bitiyor program. <gülüyor> Oradan gelip. Evet Arkın, iletişim topluluğu neler yapıyor? İletişim topluluğu olarak grup olduk mesela. Arkadaş bulduk. Yayın yazıyoruz mesela arkadaşlarımız bize istek şarkılar atıyor, onları çalıyoruz radyoda, okul içerisinde öğretmenler. Aa şeyde bu, teneffüsteki okula evet, yayın yapan radyoda. Sizin müziği var 50 dakikalık onda yayın yapıyoruz. Peki şey ne derler? Ee, konuşuyor musunuz? Sadece şarkılar mı çalıyorsunuz? Evet, hem konuşuyoruz hem şarkılar çalıyoruz. İstekleri nasıl getiriyor arkadaşlarınız? Peçe yazılı falan mı geliyor istekler? Her yerde istek kutusu var oraya atıyorlar. Oraya atıyor. Bakıp seçiyoruz. En çok hangi şarkı isteniyor? Tarkan'ın bir tane şarkısı vardı. Fındık <gülüyor> Kıran'da galiba. Fındık Kıran. Türkçe, yabancı. ikisinden de çalıyor musunuz? Sırf Türkçe mi çalıyorsunuz? Henüz başlayamadık yayınlara. Henüz yazıyor. <gülüyor> Biz de çok mağduruz'a getirdi vallahi Arka üçüncü dakikada. Biz de mağduruz. Yayınlara da başlayamadık. Yani büyüklerimize sesleniyoruz buradan. Çok güzel Hakan. Teşekkür ediyoruz. Valla bravo. Ee, nostaljik şarkılar çalınıyor anladığım kadarıyla. Evet. Tabii nostaljik yani gençler... eski Türkçe müzik gibi e, öyle bir şey. Peki radyocu olmak isteyen direkt Vay bay, bay, vay vay çok be. güzel Gözlerin ya çok vallahi yaşardı bir iki üç, üç kişi... dört bir tane emin olmayan var e, o da zamanla olur beş Televizyoncu olmak isteyen kimler var bir kişi abin televizyoncu zaten A, A, kim? kim tanıyor muyuz biz abini hayır nereden tanıyacaksın seni <gülüyor> tanıyorsunuz ki zaten evet önce seni tanıyalım ismin ben Zeynep ben Zeynep, Zeynep biraz Zeynep olarak. mikrofona yaklaşır mısın evet, sen kaçıncı sınıfsın ben beşinci sınıfım ee, ondan sonra da radyo televizyon Seviyorum. Ee, abim de um, televizyon ok okuduğu için ben de okumak. Ha abim de öğrenci daha. Ben çalışmaya başladım. Ha, üniversitede Hı -hı. televizyon, radyo, televizyon, sinema büyük ihtimalle iletişim fakültesinde Zeynep Hanım'da geleceğin radyocularından. Peki ne seyrediyorsunuz bu aralar en çok televizyonda? Şöyle bir arkada bir arkada hemen... bir arkadaşımız var. Arada bir hanımefendi var. Ha, merhaba, gel. Sen de benim mikrofona. Onu da yapalım. tanıyalım. herkesin adı Zeynep mi kızlarda? Hayır. <gülüyor> Di Yo. Yo diye cevap. Yo diye cevap geldi yani. <gülüyor> Farklı isimlerde var. M TV programı olarak dizi izliyorum. Dizi hangisini izliyorsun? Küçük A. Bu tarz benim izliyor musunuz? Hayır. <gülüyor> dizi <gülüyor> <gülüyor> kadınların kavgalarını <gülüyor> <izlemiyorum>. Aynen. <gülüyor> Anneniz mi karar veriyor? Babalar mı karar veriyor evde ne izleneceğine yoksa siz mi karar veriyorsunuz? Anne. Anne. Demek karar. ki anneler karar veriyor. Odasında televizyon olan var mı? Kendi odasında televizyon olan Zeynep Hanım'ın var. Arkada bir beyleni daha var. Evet. Onda televizyonu var. Onlar herhalde kendileri karar veriyorlar. Cep telefonunuz var mı? Olmayan var olmayanlar mı? Olmayanla el kaldırsın. Cep telefonu olmayanlar. Cep telefonu olmayan yok. Anne daha büyüyünce var. mi dedi? Ne dedi? Ben önce Şimdi tanıyorum. gerekli görmüyor. Hiç hakikaten büyüğünde. bence de gerekli değil de. Ama şey olmuyor mu arkadaşlar? Senin niye yok falan diyorlar mı? Yok. Kaç <gülüyor> yaşında başlıyor hocam cep telefonu getirme? Genelde çıkışta kursları olduğu için Hı -hı. aileleriyle iletişim kurmak durumunda kalıyorlar. O yüzden beşinci sınıftan itibaren, beşinci sınıftan itibaren başlıyor. E, değişiyor. Öğrencilerin durumuna göre. Serbest mi okulda tutmak yoksa? Yok. Kapalı bir şekilde dolaplarında kilitli duruyor. Ha Öyle duruyor. Telefüslerde oynama var mı? Telefonla mı? Yok. Never mı dedin sen mi? <gülüyor> Artık never ever diyerekte. <gülüyor> i̇şte benim geleceğim. Radyocu da bulmak istiyor zaten. Şimdi o zaman bir şarkı da... E, istek şarkı da alalım o zaman şeyden. Hayır, Gençler. Hemen. Fireball. Fireball istiyorsunuz? Fireball. fireball. Artık Fireball çalmazsan zaten Ege. Fireball gerisin. yoksa da kendimiz söyleyeceğiz bunu. <gülüyor> Valla. Yani bir şekilde... E, bir şekilde o Fireball çalınacak ya. Bu arkadaşlarımızı, genç arkadaşlarımızı e, kırmadan isteklerini yerine getirerek göndermemiz lazım. Şimdi bilgisayardan Fireball. Evet. Ama bu zannediyorum sizin sevdiğiniz Fireball değildir ama... Bir daha kim o kadar söylüyor Fireball'u? <gülüyor> Pitbull. Pit, pit, pit. pit pit Pitbull mu? Bu Deep Purple. Biraz daha iyisidir. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo tülesiniz Modern Sabahlar'da yeni bir saat başladı. Radyoların başındakilere bir kez daha günaydın diyelim. Oktay aldın mı çocuklardan paralarını? Ee, abi ikisi vermedi hmm, Diğerlerinden aldım Öğretmenlerinden O yemek kartını aldım o vermeyenlerin de <gülüyor> O boynunda aslında şey vardı ya Siz dedim o zaman bunu getirinceye kadar dedim Çok güzel Padanızı Getirinceye kadar bunlar bende dursun dedim İyi yaptın 12'ye kadar da zaman verdim Telefonlarını da alsaydın Oktay <gülüyor> Yok yemek kartlarını aldım Fahri Sen Hayır. kulaklığını takmamıştın yani. 12'ye kadar zaman verdim. Yalnız 12'ye kadar birimizin durması lazım abi. Yani ben durdum abi. Para olmuş. ucunda para oldu. Yalnız <gülüyor> gidip de yemek yemeyin ha. Yok yok yemek yemeyiz. 12'yi bir gece ben yemek deyim oktay. Getireceğim Alacak kadar da herhalde o kadar vicdansız değiliz. Parasını getirdikten sonra herkes istediği kadar yemeğini yiyebilir. Biz hep söylüyoruz zaten. Ya hiç birimizin, üçümüzden birinin de Pitbull nedir diyebilmemesi. Evet ama hayır. What is Pitbull diye baktım ben çocuğa. Ya Pitbull'u biliyoruz da yani, yani. What is Pitbull, Pitbull. Ooo dehşet Pitbull. Ooo ne şarkıları var. Pit, Pitbull diye gir bak bizde ne şarkıları var. Ben şeyi biliyorum. Rottweiland. <gülüyor> Rottweiland var. Pitbull Rottweiland olacak evet. evet. evet. Ama Pitbull'muş. <gülüyor> ben de o zaman biraz Ali'ne bu Pitbull'ları falan... Yine iyi olur. Çocuk dair stres bilmem ne falan filan Hakikaten ben de çocuklar bu tip şeyleri sever diyerek Amy Winehouse falan çalıyorum <gülüyor> Çocuklar bayılır <gülüyor> Ondan sonra çocuk o kadar kişi arasında yalnız hissediyor kendini hakikaten. Rehab ne kadar dans edebilirsin ne Yani nereye oldum. kadar Bunun şarkısı nasılmış Bak bir şey hangi şey şarkı Diyeceğim galiba ya 40 yaşında başlayacağım o lafa ne, o? ne bu müzik tan tan tan sanki tenekeye vuruyorlar diye Orada çiziyorlar dersen daha... Çiziyorlar dersen daha yaşlı da, olursun. Daha, daha, da, daha da yerine ulaşır eğer öyle bir şey varsa. Ay. Ay Allah, ay. Ne? Vallahi ay ay ay. Ne oldu Oktay? Sosyal medya sorumlumuz Oktay Demirci. Yani bakıyorum gerçekten... E, efendim favlar, tweetler, retweetler... Retweetler. Ee, aldı falan. yürüdü yine heşteksiz bir ay. yayında. Yani bu atladık. Çünkü gençleşti dedim stüdyomuz dedim. Gerçekten. Gençleşiyoruz ee, çünkü gibi bir hashtag olabilirdi Yine çünkü Zira dedik Ege. Zira'ya bağladık Ege. Hakikaten Zira bir şeyde dedi. kafanda Zira kalsın ya. Zira lafı geçer mi ya Twitter'da o kadar eski? O kadar eski. Ne kadar eski Zira. gençleştiriyoruz neden dersen olsun. Neden abi. ki? Neden ki olabilir. Neden ki ne? Neden ki ne? Ee, evet. uzay haberi vardı o yarım kalmıştı çünkü dişbudayı konuştu diş Dişbudayı diye başladık ya. Dişbudayı'ndan <gülüyor> diş kaplamasına <gülüyor> diş geçirdi bizi. Bir, bir tarifini alalım onun diş e, dişbudayı e, ya diş nasıl yapılıyor neyi bir ne alıyor olayın esprisine bir de çocuğun önüne hangi materyalleri koyalım? Çünkü ay ben bana kalsa ben şey koyarım yani böyle bir tane e, efendime söyleyeyim e, PlayStation koyarım efendime söyleyeyim. Ha, PlayStation önüm... hocam, Atari salonu atsın mi ya Atari sonunda hayır onu şey diye düşünüyor. Ben bir metafor. Yani Neyin? Metafor mu? <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> mesela onu seçersek kesin bu çocuk NASA'da çalışacak. Evet, şey nasıl abi, çünkü büyük ekranda oynuyorlar. Büyük ekranda zaten. oynuyorlar. Ee, diş bulguru olarak da söyleniyormuş bu. O Durum olan yani. var olmayan Durumu var. olan da, buğday alır. Çünkü buğday daha pahalı bildiğim kadarıyla. Buğday e bulgur dediğin... E, Buğdayın o, işlenmiş harbiden. Galiba hayır. O lezzetli olması falan biraz da şey fark ettiriyor. Hmm. Çünkü diş buğdayı biraz lezzetsiz. Bunu yine biz güzel bir bulgur pilavı veya bir meyhane pilavı yapalım ne dersiniz? O da güzel iç pilav da olur. İç şey. pilav. iç pilav biraz böyle tatlımsı geliyor da meyhane pilav. Keşke da. diş döneri olsaydı. Çocuğun dişi çıkmış. Ya çocuğun döneri. Valla et koyarsın bir şey koyarsın. Kesici alet koyuyor musun bilmiyorum yani. Makas mı koyuyorsun? Neşter mi koyuyorsun? Bence ne? biraz nakit koy biraz nakit koyup okey yani mi karar verirsin yeni meslekler var mesela finansçı olacak belki evet, olan. mesela döviz değil koyacağım mi? biraz döviz altın ondan oradan sonra... böyle mesela bir portföy hazırlayacak bir, evet, bir e, miktar döviz senet biraz... koyacağım Hı -hı. ondan sonra öyle yapacağım çok... veya mesela böyle monopoli var sevdi küçük emlakçı olabilir değil mi orada şey yapabilir güzel fire çok keyifli bir e, organizasyon olacağı benziyor e, yani evet yani yani onu, onu bilmediğimiz söyleyeyim. için sadece şeyi merak ediyorum yani e, yetişkinler arasında oluyor değil mi bu dış budayı yani senin tamam Atlas için yapılıyor ama genelde yetişkinler geliyor. Genelde yetişkinler. Öyle, yani. Doğum günü partisi Atlas, gibi. Bilmiyorum ben hayatımda yapmadım Biraz ki. Biraz şey yani kendi halinde bir şey. Hiç arkadaşı benim bildiğim kadarıyla böyle Aa, görüştüğü aradığı bir arkadaşı var, var mı? Serra arkadaşı var. Onlar Deniz arkadaşı var. ve tane de çocuk masası yapacak Çocuk masası diye bir şey. Ve çok garip. Ege bütün telefon numaralarını biliyor biliyor musun Atlas? Ben de biliyorum canım. Benim, o zaman seninki bilak, de, çok senin yani, de çok garip. de çok Bir saniye bilak, bakalım adamın arkadaş grubuna giriyor musun? Oktay'ın telefon numarasını söyler misin? Tabi söyleyeyim yayından. Hayır, yayında değil. Son iki hanesini. Benim benimkini biliyor ya. Oktay'ın annesinin kızlık soyadını da söyleyeyim Benimkini sen? biliyor musun? Annemin kızlık soyadını? Biliyorum tabi ki. Nereden biliyorsun ege? Daha önce konusu olmuştu oradan biliyorum. Işık. <gülüyor> <gülüyor> Işık diyorsun. <gülüyor> Ne diyorsun? Yaygın bir soyadı olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> Türk Işık. Tamam. Ben bilmiyorum Faiz senin hiç ben bankayla telefonla konuşurken özgürüm. Ne ve F dediğini duymadım ya. ya hiç öyle. bankayla konuşmuyorsun benim yanımda niye? Abi? Bank, bankalar aradır zaman Gizli çok bir şey yapıyorum yani tabii bankalarla çok özel zamanlarda konuşurum gece geç saatlerde konuşurum. Ben şeyi soracaktım ya yani yetişkinlere yönelik bir parti değil mi bu? Bilmiyorum bu adam sor bu adam bu, bu adamın iki tane değişikliği var. Sen bak. iki kere yaptın mı? E Tabi Selin de pas geçtiniz diye hatırlıyorum ben. Yok çılgın bir Onu yaptılar yaptım. 7 yaşındayken yaptılar. İbiza... Tayla diş budayı yaptık. İkinci çocuğunuz olan Selin'den bahsediyorum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Belki kanturlamamışsındır diye ayrıntı veriyorum. Orada yaptınız mı? hiç hiç söylemiyorsun abi. Ya bayağı bir şeydi o gece kafa iyiydi yani. Ertesi gün anlatmayabilirim. Budaydan mı? Budaydan abi. Çok yediniz Buğday... değil mi? bu buğdayı falan filan bayağı da karıştırdık Neler? yani. Vallahi esmer buğday falanlar filanlar. Saatleri, Abi saat saat son, almayı unutmuş en son tam buğdayla iyice şey oldum ben yani. ya. tam bir vegan coşkusu ya. Ee, yani eee çocuksuz çirkin... aileler gelebiliyor mu Fair? Çocuksuz aileler, musun? çocuksuz Yok, aileler. Çocuğu, çocuğu olmayan bakıyoruz Aile biliyoruz. gelmesi falan gibi. Bak. En popüler çocuksuz telefon, aileler. Telefon verelim. Telefon numaramız 210 30 30 sevgili dinleyiciler. Diş buğdayı daki şeyin adı buğday aşı mıydı? Yoksa diş buğdayı yemeği... Siz İzmirlisiniz, yöresel olarak ona... ...buğday aşı mı dersiniz, bıday aşı mı dersiniz? Benim galiba ben şöyle diyorum o çirkin şeyden gene yapıyor muyuz? Yani gene yapıyor muyuz dediğinde yani ne kadar çocuk o kadar diş bıdayı. Gene mi çocuk yapmasını biliyorsan. Bir bu normal değil yenen bir şey niye değil ya? Daha doğrusu normal galiba onu birini, yıllar bu, önce çocuklara şey olsun diye böyle lapa gibi bir şey benim evet. gözümde canlanıyor nedense o da böyle bir şey yani 500 yıl önce çok lezzetli bir şey olabilir ama günümüzdeki lezzet anlayışı biraz o değişti. O zaman o lezzeti niye keyifli bir parti gibi bir şeyde Tekrar yenen şey oluyor. Onun yerine kek yapısın mesela. Yine adı diş budayı olsun. Ya bak bence üstüne biraz sarımsaklı yoğurt. Biraz tereyağı gezdir. Sarımsaklı yoğurdu neyin üstüne koysan ne kadar güzel. Valla ayakkabının üstüne koysan yenir. Biraz şey yapalım. falan. şekersiz falan haçta hafif tuzla buğdayı. budayı bak adam Koyan tarih veriyor. sarımsaklı yeri. yoğurdu üstüne. Efendim <gülüyor> ne yapalım sarımsaklı yoğurt diş budayı yapalım. Keşke sen bir ol ustayı ama. Daha zaten gelmedi olsun. çağırabilirim. Hala öyle bir hakkım var. Valla ama çok güzel bir planlı bir şekilde... Planlı ve programlı bir şekilde en kusursuz şekilde yapılacağına... Diş da... Budayı Partisi. E... Hadi bakalım hayırlı uğurlu olsun Fahir. E, hadi bakalım. Ha Göktaş'ı Diş Budayı günü mü geliyordu öyle mi <gülüyor> konu şey olmuştu? Evet pazar günü gelince <gülüyor> Diş Budayı vardı. Evet pazar günü ne yapıyorsunuzdu? Pazar günü... Esas Mars'a yaklaşan cisim. Günaydın efendim. Günaydın. Ee, ben Film Artı'dan arıyorum. ve e, Bengi Hanım'la görüşecektim. Tabii bir saniye. Tamam Bengi! Efendim! Bengi. Efendim! Bengi! Ay efendim! Filiz Hanım arıyor. Filiz mi? Hangi Filiz? Bir dakika. Filiz Hanım... Ee, Bengi Hanım biraz duymadı da hangi Filiz? Merve. Merve pardon. Evet. Merve! Ben... <gülüyor> Bengi Merve arıyormuş. Ay Merve mi? Merve! Buyurun konuşabilirsiniz Geldi şu anda Alo merhaba Bence Ama çok yani. bile sürdü <gülüyor> Yani baya da aklımızı. Yani Filiz yazık yani arayıp arayıp şey yapıyorlar demek ki Demek ki hakikaten şey yapıyorlar Niye öyle oluyor ya Merve değil miydi ya Filiz nereden çıktı Ne, ne bileyim, bileyim abi sen tuttum. Filiz dedin Ben de Filiz Hanım'ı şey yaptım Ha. içeri O yüzden kaldı. kapattı demişim. <gülüyor> <O. gülüyor> ee, pazar günü ne olacağı hakkında bir Ha evet var mı? Var abi çarpıyor mu çarpıyor. Pazar günü ben dükkandayım bak. Şeyse eğer meteor çarpacaksa hiç gitmeyeyim. Vallahi çok da bir şey olmayacak. Dünyaya değil canım Mars'ta sen eğer bir Marslıysa. Eğer çarparsa problem tabi. Ne kadar problem olabilir o kadar. çok yakın geçiyor fare yani 139.500 kilometre kadar yakınından bir hocam bunu teyit edebilir misiniz? Teyit geçme veya böyle teyit geçememe. Teyit geçecek dediysem de hiç değmeyecek anlamında değil yani. yani. Yani e, tabii ki e, şey yapacak. Çünkü teyette galiba bir noktadan değiyor olması lazım. En azından bir rüzgarından etkilenir Mars'ta olsam mesela. Böyle bir falan filan değil böyle bir şey etkilenir evet. Orada atmosfer diyor ki doğrudan hissediyorsun. Tabii. Aa Mars'ta hiç atmosfer yok mu? Yani vallahi yok. Yani bizim kendimize gibi. kendine kadar Mars'ın. Düşün saatte 202.767 767 km hızla geçecek bir taş attıkta kolumuz Gizlisi. mu yoruldu Oktay? Ya yani, çok hızlı ya. Yani. Çok, çok hızlı abi yani. Oktay, Yapabilir jet mi? gibi hızlı değil mi? Ben şey yapmaya ee, çalışıyorum. Jet gibi bir şey yani. <gülüyor> <gülüyor> yani böyle. sonunu düşün, hızını düşür diyorum ben. Milyon yılda bir görülen e, gök olayı bu. Kaç milyon yılda bir? Takdiri Aa, size bırakıyorum. Gırk. Oktay, gırk mı? Gırk e, milyon, milyon yılda, yılda bir. E, NASA'nın maven uzay aracı e, iki gün önce bu e, şeyi, kuyruklu yıldızın geleceği görüntülerini gönderdi. Pardon, bu kuyruklu yıldız mıydı? Tabii bu kuyruklu yıldız. Daha şey serbest diyordun. meteor sende diyordum. Bunun yok yok. yörüngesi falan var yani. Var tabii, var. Olanıyor. Var. Ama yani bir şeyler olabilir ya, bu kadar yakınından geçecekken. Hı. Diyerek e, şu anda bir heyecan Diyerekten, var. Evet. Mars, Marsçılar bakarak olun dediler yani. Dediler. Dediler. E, Zamanla. Pardon Oktay özür diliyorum. Hiç bölmek istemezdim ama işte. 10 aydır kuyruklu yıldız fıldır fıldır. 711 milyon kilometrelik yolculuğun ardından pazar günü bu pazar Türkiye saatiyle ee, 21.30'da tam olarak bilemiyoruz Türkiye saatiyle kaça geldiğini oranın oranı saatini söyle ben döndüreyim nerenin? Mars'ın M mı? nerenin Mars saatine, saatine. gireyim Mars bizden bir saat ileri bir saat bir buçuk bir saat 45 dakika <gülüyor> dediğin, öbür yana bir ciğer. saat Türkiye'den bir saat 45 dakika bir, bir mesafede diye biliyorum Surale, Merkür, saat. Venüs, Dünya, Türkiye, Mars diye geçer çok da güzel saydı ha Doğru Bir ara çıkarılacak falan diyorlardı ona da engel olundu <gülüyor> Nihayet engel olundu ee, Saat olarak tam verilmemiş ama Pazar günü e, bir bakarak olun demiş Herkese uzmanlar Donsuz olarak izleyebiliyor muyuz? Tabii rahat. Sen donsuz bağlı. olarak istediğin her şeyi seyredebilirsin Hayır, de Hayır çünkü öyle diyelim Çıplak virgül gözle izlenebilir diye. <gülüyor> Doğru çıplak İşte bir virgül Türkçemiz Ben de. hep öyle gördüm Çıplak ben... deyince Don, donlu ya. mu geliyor senin aklına Hayır donsuz tamam Donlu Donsuz Donlu S. Donsuz Te Teşekkürler izleyebileceğim. Ben çünkü Halley'i kaçırdım. Ah canım. Benim. Ve de Halley'i kaçırırken bunun 76 <gülüyor> yılda bir geldiğini bilmeme rağmen bir dahaki sefere artık dediğimi hatırlıyorum. Halley görünmüş müydü ya? Görüktü. Görüktü ya. Görüktü. Ben Görüktü de e şey ne zaman gelmişti ya? Halley? 80'lerde galiba 90, 80 80'lerde 80 80 80 sen de 10 yani sen de, i̇şte sen de bir 90 95'i vurmak istiyorsun. <gülüyor> bir dakikini görürüm demiştim de artık bir dakikini hangi pozisyonda görürsün onu bilemiyorum. Halil peki çıplak gözle mi görülmüştü yoksa teleskopla çıplak gözle. Ben hiç hatırlamıyorum Halil izleyen Halil izleyen adamlar çıplak adamlar yakalandı. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba kimle görüşüyoruz efendim? E, ben Fera. Ferah. Ferah Hanım. Hı -hı. Doğru mu? Ferah Hanım, ıı, telefonunuzdan böyle tam net alamıyoruz sesinizi. E, ha, şimdi, şimdi güzel, güzel evet. oldu, daha iyi geldi. Hoş geldiniz, günaydın. Buyurun efendim dinliyoruz sizi. Günaydın. günaydın. Ya ben diş buğdayıyla ilgili olarak aradım lütfen, ya. Ha, lütfen, lütfen. Ha, lütfen. Ha, günlükse diş buğdayı öyle lepo gibi bir şey değil. Ha, yani değil. oldukça kuru bir şey. E, pıtır pıtır bekliyor. Niye yapılıyor? Ben de anlamıyorum ama öyle gelir. Çocuksuz olanlar gelebilir elbette. <gülüyor> Oktay Bey bu evet. sizeydi. Çocuksuzlar da gelebiliyor. Tamam, çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. <gülüyor> ee, Yalnız davet edilmesi kaydıyla parantez içinde. Evet <gülüyor> Tabi tabi tabi davetsiz bir yani öyle e, hani ben geldim. Tabi tabi davetli böyle da, bir şey yok yani. Zaten Peki, davetsiz yere bir şey gideceğim. Şey 3 saatten fazla <gülüyor> kalmam ben. O yüzden yani merak etmesin size. Ferhan'ım bir şey soracağım. Diş buğdayına <gülüyor> hediye götürülüyor mu böyle hani böyle altın döviz o tip hediyeler geliyor ee, mu nakit? Valla şimdi ben oğlum günü yaptığım için artık bu noktadan sonra benim için önemli ne diyeyim? Beni götürürsün. Bence, Bence de getirersin. Ama doğru. yani eli boş gidilmesin en azından. Yok yok yok. Bir bir bir altın bir para takmaca bir şeyler olsun yani. Tabi tabi tabi. Şenlik olur doğru. Peki ne koymamızı tavsiye edersiniz fare bebeğinin etrafına? Aa, bu bu bu, bu tamamıyla böyle manipülasyona açık bir şey. Ben valla oğlu bu e, sınırsız doktor olmasını istediğim için yani hem maderacı olsun hem de kibok olsun diye e, tansiyon aletiyle harita koymuştum ve de e, diğer şeylerden uzak tutarak, şeyleri, eşyaları uzak tuttum, onları böyle yanına ittim, onlar seçmiş oldu. yani şey, peki şu anda kaç, kaç yaşında? 4 yaşında. 4 yaşında. yaşında bir eğilim var mı doktorla? yok daha ziyade aşçı olacak, olacak ama daha çok erken daha, daha çok, çok erken. erken. Daha çok erken. Yani Kafasında şey, çok gitler gelmeler bir, bir iki sene içinde netleşir yani. <gülüyor> ya. Bir de fikir i̇nşallah, değişikliği inşallah. de olabilir. Yani iki yaşında düşünüyor olabilir. Sonra 3'le vazgeçmiş olabilir. Yani çok çılgın zamanları şu anda. öyle <gülüyor> Öyle zaten şu anda şey diyor ya dedektif olacağım diyor ya da bazen yeğenimden etkilenerek güven parkta eee korsan CD satıcısı olacağım diyor. O da beni biraz korkutuyor. Yenilenir <gülüyor> çıkma korsan CD. Normal CD satıyor da çocuk tabi <gülüyor> filmlerde gördü herhalde korsan CD diye çünkü çıkıyor <gülüyor> ya başlarında korsan CD diye karşı. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun, teşekkürler. Sağ olun. Yalnız bu tıbbi iyi fikir. Hakikaten. Bence sen evde var mıdır bilmiyorum da küçük küçük haplar sert mesela. <gülüyor> Hangi hapı alırsa ne, mesela? Hani? Şey, ağrı kesiciler bir tarafa koy diğer şeyler bir tarafa analjizikleri Anerjizlik, bir yere koy böyle antiflamuarları böyle. bir yerlere ne koy ne olsa kapta farmako, hepsini doktor farmakoloji ama yani hepsini ne alırsa doktör. farmakoloji Tamam. Uzmanlık alanını da belirliyorsun çünkü. yeter kadar yani. güzel incelersin. 2061 yılında geçecekmiş Halley. Kuyruklu yıldızı. <gülüyor> 2061, evet. Bir şey kalmadı Dünya be. Dünyaya en yakın olacağı tahmin edilen tarih hesaplayamadı, 28 dur. Temmuz. Hesaplıyor 47, 47. Oktay, 47. hesaplayamadı. 47 yıl var, değil mi? Hesaplayamadı. 47, <gülüyor> 47 yıl var, Oktay hesapladı. 47 yıl var. <gülüyor> Ve ben... Halle'in o kadar da çok önemli bir şey olduğunu düşündüğüm. Kaç canım, 47, 87 yaklaş... oluyor Kaç alıyorsun işte? yaş olarak? 87. Sen 87. hesapla ben o zaman 86, 86 oluyorum 86-87. Yani belki başka bir o zamana kadar hiç daha önce yörüngemizden geçmemiş. Çünkü bir dolu kuyruklu yıldız var. Ama Halle'in tadı farklıdır. Yok ben zannediyorum daha büyüğüm bir şeyi görürüz Yok herhalde. canım bisküvisi bile farklı tadı. Düşün ki bisküvisindeki o fark varsa. Mesela, de şey yapalım onu. Yok o kaşma bildim ya Olma, olmaz, olmaz mı ya? ya var mı var tabii, tabii canım niye haber vermiyorsunuz yıllardır buna hasreti olarak abi falan. geçen işte ben sana onu unuttum diğerlerini hepsini söyledim Aa. o krakerleri yerlerim bırak şeker unuttum. tanecikleri olanı diyorsun değil mi o mavi olan şey. mı mavi paket <gülüyor> o mesela yok galiba şey i̇şte onu ben arıyorum canım o yo onun yeşili var da hayır ha evet mavisi yok mavi yok ne güzel peynirli, peynirli olanı var, var. Peynirli olanı var, o peynirli olanı. Oluyor. Ben ne yapayım? Öbürünü diyorum ben ya. Şeker taneli olan. Şeker tanecikli. O yok. Olsa. Nasıl mı diyorsun? Ama ama ne gidiyor? Marka ver. Şey yapma. O zaman isterseniz biraz reklamlarla coşalım. Tamam. Hemen ardından da gündeme dönelim. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Bunu yapabilecek miyiz acaba? Na na na na na. Don kim? Na na na na na. Nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana korkma Buyurun efendim neler var neler yok neler bu var. sabahtan beri tek konuştuğumuz konu bir gök yıldızı çarptı çarpacak, buyurun, buyurun. çarpıyor çarpıyor çarpıyor mı çarpmayacak Aa, neyse Oscar... morrissey ingiliz haberinde verdi faiz verdi öyle haksızlık ediyorsun vallahi Morris e Morris e geliyor. geliyor dedim hem de ne zaman geliyor 7 Aralık'ta İstanbul'da bana mı geliyor diye bir arenada söyleyeyim. konser verecek ee, bir, arada... gün demiş. Bir, gün, bir, bir gün Ankara'ya geleceğim demiş İstanbul'a bir gün bir gün o da sabah geleceğim akşam uçayla döneceğim akşam falan varmış işi varmış. Çevre Bakanlığında. Rock, Rock ve Roll Bakanlığında. Üniversiteye girişler ne oldu? Sızlandı. Sınavlı oldu. Hızlandı ee, mı? Kaydoldu genç arkadaşlarımız. Yerleşenler yerleşti. kaydolanlara e, yerleşenlere teşekkürler. Yerleşemeyenler ikinci sefer e, <gülüyor> hazırlanmak için yeniden e, şey yapıyorlar. Mücadeleye bakıyorlar. Dershaneye falan gitme durumları yok Ç herhalde. Çalışıyorlar. Kendi kendilerine çalışmaya başlasalar iyi ederler. Evden çalışacağım diyen pek Günde çok... Günde 15 dakika bence ideal. Fazla ya. yıpratmasınlar kendilerini. E, liseden e, mezun olanların doldurması gereken bir form var. onun için. Lise mezuniyet ay... formu mu? Yerleşemeyenler, e, üniversite sınavında hedefe ulaşamayan ve liseden mezun olmuş özellikle erkeklerin çünkü e, sadece erkekleri kapsıyor bu. Ee, sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkını kaybetmemek için 30 günleri var. Aksi takdirde ne oluyor? Kendileri sağlık ne? hizmetlerinden faydalanma hakkını kaybediyor. <gülüyor> kaybediyor. Ee, gelir testi yaptırmazlarsa hem bu haklarını gelir kaybediyor. Gelir testi ne ya? Hem işte gidip bir form dolduruyorsunuz. Yani. Yok test, test tekniği olur. bir şey olması lazım. Bu Paranız parayı yoksa kim... Aşağıdakilerden hangisini alamazsınız? <gülüyor> A. Televizyon. B. Araba. C. E, me, arası döner. De hepsi. hepsi. Onlar zaten şu anda senden benden daha tecrübeli test e, konusunda. teknik konusunda. Onu evet. da dershanesine gitmezsen bir anda zengin çıkıyorsun. Hani bu para? Ver vergisini. O da doğru. Onun için lütfen e, o testi dikkatlice doldursun. Sen bu testten milyoner çıktın. Bakıyorum da hiç öğrenci pasosuyla dolaşıyorsun. Nereye sonra bu para? sonra son ne oluyor? Sonra zengin çıktın. Bir de sana borç gönderiyor. Doğru. E, genel sağlık sigortasından yararlanamadığın gibi. O yüzden en kısa zamanda Nereye gidileceğini tam olarak ben bilmiyorum. Doldurulması için bu testin ee, uygun yere gitsinler, uygun, uygun en uygun gidilecek. yere. En uygun yere gitsinler, onlara yardımcı olacaklar. Ay, Liseden yazık. sonra şey oluyormuş ya, direkt artık sen bakmakla adamsın, adamsın. Bakmakla yükümlü evet. olduğun potansiyel bir adamsın, birileri olacakmış. Devlet lise mezunu gençlere, erkeklere şey mi diyor? Adamsın, adamın dibisin, <gülüyor> sağlık hizmetlerinden yararlanamazsın. Kod mu yararlanabilirsin, yararlanamadın. <gülüyor> Parantez içinde. <gülüyor> Ay öyle. Hayırlı uğurlu olsun ve e, daha da önemlisi biz e, yerleşemeyen öğrencilerimizin tümüne başarılar diliyorum. Ama canım biz de ilk seferde bizdeyim ben kendi adıma söyleyeyim. E, i̇lk seferde bizde yerleşemedik. Sonra deneyeyim. uygun bir yere yerleştirdiler. Yani ben, illa bu sene yerleşeceksin diye bir kaide yok. Ben Anadolu <gülüyor> Lisesi mezun olduğumdan ilk hemen seferde yerleştirdim. Evet. İlk seferde senin yerleşmen zaten aramızda ...bir şeydir ne derler ona? ...tarihi bir olay olarak anlatılır... Yani ...bunu her yerde anlatıyoruz zaten... Timur'un filleri bir Ege'nin ilk sene yerleşmesi... Yani ...bunlar hep olaylar... ...Oscar'ı kimin sunacağı belli oldu... Aman Seth Meyers olmasın gene... ...Seth Meyers değil... E... ...Panangil'le nasıl tanıştım filmini... <gülüyor> e, ...dizisini hepiniz hatırlıyorsunuz... Tamam. Anangille nasıl tanıştımın... ...Neil Patrick'i... ...parantez içinde devrem olur 41... Ee, bu sene Oscar bak yaşıtların Ama gidiyor annem söylemeden... dese ki yaşıtların gidiyor Oscar'ı sunuyor sen ne yapıyorsun dese form İzlera. doldursun <gülüyor> öyle denen kişi annesine formumu doldurdum anneciğim ben yani doldurdum başvurularımı yaptım İnşallah şarkı söylemez komik sevimli falan filan da böyle yeteneğim var biliyor musunuz ben Broadway'de de oynuyorum müzikallerde diye şarkı söylediğinde o şarkılar o kadar komik olmuyor ve uzun oluyor evet, sıkılıyorsun yani evet, vallahi. Oscar törenlerin... onun da hastası var Belge şarkının Türk'ün her zaman hastası var Tabii mesela canım. bana getir bir Pitbull Fireball sabaha kadar dinlerim yani. Pitbull Pitbull Everywhere onun da hastası var Mu muhakkak şarkı söylemelisin Nil diye ee, yakın arkadaşlar ona Nil ee, tamam. Nil bir tane patlatırsın artık ne patlatacaksın eskilerden mi? Ya, belki yeni bir şey Ay Nil çok merak ediyorum öyle konuşuyorlardı şu anda başladı mı? Tatlı tatlı hilti. Tatlı tatlı, tatlı hilti tatlı başladı. başladı. Ee, bu hilti sesi de hiçbir şeye benzemez. Ninni gibi gelir vallahi. İstersen reklama gir. Ee, bu bizim tatlı tatlı e, hilti sesimizi. isterseniz. hangi bakalım şarkıcı bozacak? Biraz coşturalım. Buyursunlar efendim. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Biraz da böyle disko olsun. Ne dersiniz gençler? Buyursunlar efendim. Vallahi Ege var ya bir anda ...ortam değişti ya, ambiyans değişti ya... ...bundan ya... böyle istiyorum ben bundan sonra... ...bu şarkının böyle biraz komik bir havası var ya... Hı hı. ...insan ne kadar havalı bir şarkı olduğunu fark edemiyor... ...bugün herkes şimdi... ...radyo da dinlemekte de olmaz... ...bilgisayarına falan girsin, bir YouTube açsın... ...belki de bazılarının arşivinde vardır... ...açsınlar şöyle bir havalı havalı dinlesinler... Parçayı bir daha tekrar et de bari. Lips Incorporated ve Funky Town. Funky Town. İsmi bile güzel be. Funky çok canım, Town. Çok güzel. Funky Monkey deyince böyle insan çok şey olmuyor da. Ama çok ne güzel kadar güzel bir cool bir şarkı olduğunu çok daha iyi anlayacaksınız bugün. Evet şimdi programın sonuna geliyoruz. Neler oluyor neler bitiyor. Ee, bir kere şey var. Ondan da bahsedelim aslında. Bu ay meme kanserine dikkat çekme ayı. Daha doğrusu. E... Ayı olarak mı? Bütün ayı. ayı bütün gireceğiz sonradan. E... Ekim ayı meme kanserine... Kasım ayı. Kasım'da işte bu ne? testislerle ilgili bir şey miydi Movember? Movember mu? <gülüyor> Herkes sakal büyük bırakıyor ya. Sakal bıyık galiba öyle bir şey. Onun bir şeyi var. Bir ay... şeye dikkat çekmek evet. kişi. Bu ay meme kanseri. Evet bu, bu ay meme kanseri ki meme kanseri çok önemli biliyorsun. Yaşayan her sekiz kadından birinin meme kanseri yakalanacağı garanti. Ve yaşta çok düştü maalesef. Evet. Erkeklerde de bu arada e, meme kanseri Görülüyor değil mi? O da. Görülüyor ya, üstelik de daha da tehlikeli çünkü, çünkü erkeklerin öyle zor. bir hani e, kadınlarda yine en azından şey var bir şekilde de kendilerini kontrol ediyorlar vesaire ama erkeklerde kontrol edecek bir şey, şey var da. ama erkeklerde yani sizi de birer erkek olarak ben yani adam gibi erkek gibi diye düşünüyorum en son sebepon seçici değil bizim de birey birey birey, birey olarak yani siz de birer, yani bunu... bireysiniz her birey memelerini kontrol etsin gerçekten de yani olmaz olmaz demeyin erkeklerde daha da ee, ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Rusya'da da meme kanserine dikkat çekmek için bugün işte pem, şey pembe kurdeleler takılıyor. Evet. Ya da pembe Hı -hı. renk mi kullanılıyor? Şey göğüs kanseri denen şey ile meme kanseri denen kastedilen şey aynı mı? Aynı. Meme göğüs. Meme kanseri aslında doğrusu Evet doğru. Meme doğrusu, kanseri. kanseri. Evet. Meme yani meme meme meme demek Hı -hı. insanı birazcık bazen yıpratıyor bazı dillerde. O yüzden bazı dillerde göğüste de denebiliyor teşekkür ederim. Bu konuyla ilgili benim soracaklarım bu kadar. Şimdilik bu kadar. Dinledikçe, aklıma geldikçe kadınların kontrole gitmelerini edeceğim. sağlamak için e, Rusya'da 30 kamyonun kasalarına e, afişler asıldı. Afişlerde de e, takdir edersiniz ki e, konunun önemine istinaden e, memeler vardı. Hı hı. Ancak e, bu cezbeder sloganı Ile yola çıktılar. Daha çok tabii ki takdir edersiniz ki Erkekler erkekleri cezbetti. Ve 24 saat içinde bu 30 kamyonun trafikte gezmesinden dolayı 517 trafik kazası meydana geldi. Allah Allah. Ee, bu da... Yani şimdi bir de şu internet çağında kamyonlar hatı... görme, görmemişlik nedir yani? Ha Girsin mesela bir internet denen şey, Ama o şey gözün önüne birden geliyor ya. Ana şimdi, ne, bu kamyon ne satıyor ne taşıyor diyemiş. Ne satıyor ne taşıyor değil de yani bir bakıyorsun öyle kamyonun koca, ko, kocaman kocaman üstüne kocaman kocaman. Sırf bedavadan e, gelen görüntü e, değil. E tabi şimdi öbürünün bir internet şeyi var. Bir, resim, şey bir mesaisi var bir şeyi var. Havadan e, gelene de hayır demiyoruz. Demiyor. E, ama bir şekilde meme kanserine de dikkat çekiliyor mu? Çekil, çekiliyor. Çekildi ama yanlış çekildi. yerde Yanlış çekilmiş, yerde çekildi. Böyle bir kazası. Ama hepimiz de dikkat çekelim bu arada meme kanserine. Gerçekten çok önemli bir hadise e, kadın erkek hiç fark etmez e, meme kanseri gerçekten e, erken teşhis edildiği zaman son derece e, tedavisi olumlu yanıt veren, olumlu yanıt veren e, bir şey. ancak geç fark edildiğinde ise ölümcül olabilen bir e, hastalık. Gerçi biz hiç bilmiyoruz da kadınlar biliyordur nasıl kontrol etmeleri gerektiğini. Veya ya da öğrenmenin yolları vardı. vardır. Vardır. Sallamasınlar yani evet. hakikaten çok da zor değildir herhalde şöyle meme kanserini kendi kendinize nasıl kontrol edersiniz evet. tarzı bir şey okuyup ona uygun davranmak ee, ihmale gelmeyecek şeylerden bir tanesi. Bir tanesi. Evet. Bütün Ekim ayı mı öyle Fahir? Valla benim bildiğim bu ay öyle yani evet bu Türkiye Ekim ayı. Kendi arasında <gülüyor> paylaşmış mı Ekim ayının günlerini? Ekim yani, sen al Kasım'ı ben alayım gibi mi? Türkiye'ye ne zaman şey geliyor? Valla Ekim'de geldi şu anda Sıra. öyle öyle yani. Şu Türkiye tabi. Pembe kurdeleliler takılıyor efendime söyleyeyim. Geçtiğimiz ben hiç yıl, görmedim ama. Geçtiğimiz yıllarda şey vardı ya işte böyle e, böyle bir sorular soruluyordu. Böyle bir değişik e, şey cevapları vardı. İkincisi. E, işte şey ortamda, sosyal ortamlarda. Yani evet, evet. Tam şeyini hatırlamıyorum belki de e, yani değişik kampanyalar oluyor. Bu sene bildiğim kadarıyla. Ben şey hatırlıyorum. Kodali. Yani hiç alakası yoktu. Lüfer'le ilgili kampanyayı hatırlıyorum. O ne? Sizinki kaç santim diye güzel El... etkili bir şeydi o. Evet, evet, evet. Tamam. Öyle bir şeydi. Madem zaman ve konu sınırlamamız yok ben de Fındık'la ilgili e, kampanyayı hatırlıyorum. Yok yok lüferle ilgili dedi bu gene meme kanseriyle ile alakalı olarak öyle bir şey soruluyordu öyle bir şeydi benim. hayır canım lüferi küçükten yemeyin diye değil mi yemeyin. bir şey de evet. Hmm. Çok, da, çok... Yani meme kanseri ile <gülüyor> alakası, hani. evet, alakası yok <gülüyor> <gülüyor> ama böyle bir şey de vardı yani neyse işte pembe kutuyu nereye koydun mu yoksa şeyi nereye koydun mu evet, evet, pembe ben... sütüyen mi öyle bir şey vardı işte. Hayır, hiç hatırlamıyorum. Demek ki kampanyada o kadar başarıya ulaşmamış mı acaba ya? Yo geçtiğimiz sene olduğu için bir de ben balık <gülüyor> hafızalı balık hafızalı da demeyeyim de böyle biraz kafa kifayetsiz kalıyor o Lü, tamamen benle alakalı. Lüfer benim daha çok aklımda kalmış. Sen biraz böyle balık seviyorsun ya ee İzmirlisin denizden baban çıksa yersin. <gülüyor> <gülüyor> Siz Lüfer'e bir şey diyor musunuz Ege? Siz dediğim İzmirliler. Lüfer ama, e <gülüyor> yani tanıdık bir lüferse ismiyle ithal ediyoruz. Mesela. Tanımadıysa Lüfer Bey veya Lüfer Hanım. Onun dişisine Lüferiye denir. Lüferiye doğru. Lüfer, Lüferiye. Ve dişi Lüfer avlamakta hiç iyi bir şey değil. İyi bir şey değil. Evet doğru. Çünkü gökünü kurutuyoruz. Evet, bir Mesela... saatin. Evet söyle Oktay. Yani şöyle bir ee, şey var. sosyal mecrada bakıyorsun galiba bu e, meme kanseriyle ilgili. E, maymunda mesela insanda görülüp maymunda görülmeyen ender hastalıklardan bir Mesela maymunda şey oluyormuş prostat oluyormuş. Yazık i̇şte, ya ben onu çok üzülüyorum. Olon kanseri oluyor. Ya. Şizofren olan, şizofreni e, hastası olan maymunlar var. Bunları meme biz belgesel yok. kanallarda hep seyrettik. Hep biliyoruz yakinen. Meme kanseri yok. Böyle, böyle de bir şey taraf var yeni gelişmeler varmış meme kanseri e, tedavisiyle ilgili e, onu biraz çalışalım ama evet. herhalde bugünlerde... yani bu, bu bugünler bugün yarın konuşuruz yine yani e, en önemli kısmı erken, aklıma, teşhis, değil erken mi? teşhis, erken evet. teşhis ve bunun farkında olmak. Evet. galiba biraz burada zaman. bir şey var galiba dediğinizde çok vakit kaybetmeden şey yani bu bir de erken teşhiste kişinin kendi kendini kontrol etmesinde de böyle bir paranoya yola çıkebilecek şey de var yani doktorların binlerce kez gördü ve zararsız olduğunu bildikleri bazı şeyleri biz kendimiz keşfettiğimizde aman falan diyoruz o kendi kendimize teşhis koyarken de biraz dikkatli olmak lazım olmadık yerlerde gidebiliyor insan ya yani. evet. şimdi mesela başım ağrıyor diye bir internete girsen neler çıkar neler hemen beyin tümörü diye şeyini koyarsın yani kendine o yüzden böyle internet hastanelerine, internet hastaneleri değil de. Bilgi var sonuçta. Ben bunu okuyup yorumlarsam doktor kadar şey yaparım. Düşüncesi de çok doğru değil. Dengeyi bulmak lazım. Yine bütün kanserlerde olduğu gibi e, erken teşhis ve tabii ki ö, önlem e, ne denir? Önlem aldırıcı mı denir? Ne denir? Hı -hı. Önlemek için bir takım hareketler var ya. ya spor. Tabii hem spor vesaire Memek bile ailede çok da. fazla meme kanseri varsa, vakalara çok rastlanıyorsa sizde potansiyel olarak ee, diğer bireylere göre biraz daha yüksek oranda bu riske sahip oluyorsunuz. Dolayısıyla özellikle bu gruptakilerin çok daha dikkatli olması gerekiyor. Önleyici hareket olarak da yine yürüme. Yürüyüş. Bir saat. Günde bir saat yürüyeceksin. Her şey. Onu yürüyorsun ya sen. Hı hı. O meme kanserine de böyle bir e, şey oluyor. Span yavaş oluyor. yavaş e, karşı duran bir direnç oluyor. E, başka şeylere de. Ya, pek çok faydası var. O yüzden bir saat. Günde bir saat. Sadece bir saat. Gün 24 saat. Bizim istediğimiz sadece bir, bir saat. saat. Daha çok konuşuruz. Çok Olmazsa bir çok değerli bizim doktorumuz vardı Ege. Evet onu, doğru valla. davet hakikaten edelim. Hakikaten davet Konuşalım. ederim. Yani geçen sene mi yaptık biz kanser haftasında? Hı -hı. Nijat Hoca gelmişti. Konuşmuştuk. Ondan önceki sene miydi? Yine buraya davet edelim. Davet Gelsin, edelim anlatsın hakikaten. bizi uzun uzun. Böyle yarım yamalak konuşuyoruz. Yani orada zaten en çok altı çizilen şey e, Tezer Hoca da daha önce bahsetmişti. Evet. E, kanser tedavisinde çok yol alındı. Yani e, yüzdeler çok yükseldi. Başarılı sonuç alma. Evet. En önemli şeylerden biri işte zamanlı teşhis. O teşhisle ilgili de çok yol alındı. Bazı şeyleri çok erkenden fark edip e, üstüne gidince güzel sonuçlar alınıyor. Bunlar da biraz güzel haberler oluyor aslında. onları da vermek ne kadar güzel olur. Önümüzdeki haftaya falan hemen ayarlayalım hakikaten. Ayarlayalım. Her şey ayarlansın. Yapalım. Tamam. O zaman ne yaparsak, ne etsek? Yavaş ne yavaş. Yavaş yavaş, hızlı, Pitbull, seri. Pitbull'la isterseniz... Ya hadi bir Pitbull'la kapat ya. Bugün madem böyle Pitbull, Pitbull... Gerçi pazartesiye kadar o mu akılda kalır fayda. I evet, no want to... Evet ya. Zamanının evet. ile devam edelim mi? Onunla devam edelim. Bence daha mantıklı. Kim o? Eruption. Van Lips Incorporated'tan sonra başka bir şey gelmiyor aklıma. Çok güzel. Yani. Havasına da girelim sevgili izler. Güzel bir hafta sonu diliyoruz size Pazartesi sabah yeni bir haftanın başında buluşmak üzere. Pasta, mozzarella, salsa ve passione. Allora, pepper jam. Gerçek İtalyan pizzası pepper jam pizzada yenir. Pepper jam Gourmet pizza Taurus Alışveriş Merkezinde. Buon appetito a tutti. Mua.